Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Sûret-i Tûr Sûresi. Mekkiye Tüftüs 10 ayet. 49 ayet-i kerimeden ibaret olup Mekke'de nazir olmuştur. 52. sıra itibarıyla 52. suredir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Tûr'a tasem olsun, yemin olsun ki Cenab-ı Mesela aynı nerede geçiyordu aynı ifade Tins bölgesinde. Betiini ve zeytun ve Orada da dört şeyi cenaba tasem ediyor yemin ediyor. Kur'an Kerim'de cenaba bir şey dikkat çekmek için ermiyetinden dolayı kudret ve azametini bildirmek amacıyla o şey hakkında düşünmek amacıyla yemin ediyor. Benzetme hata olmasın. Biz bir şeyin güvenliğini teminatını önemini Söylemek. Karşıdakinin dikkatini çekmek için nasıl ki Allah adına yemin ediyorsa Allah da kendi zatı adına, kendi kudreti adına yemin ederek de yarattığı şeye nazarlar çeviriyor. Tuğra yemin olsun. Neydi o Tuğra? Ecebel ürlesi kellemallahu aleyhi Musa. Musa aleyhisselam'ı Allah'ın Musa aleyhisselam ile konuşmuş oldu. Musa aleyhisselam kayıp pederi olan şu ay peygamberin yanında sekiz yıl kaldıktan sonra onun kızıyla evlen evlenip de daha öncesinde Kuzum Uzma Bartali'ye zulmünden kaçıyor. Daha diğer bir ifadeyle adamını öldürdüğü için Mısır'dan Medyen şehrine geçiyor. Medyen şehrinde sekiz yıl kalıyor. şuay peygamberin kızıyla, büyük kızıyla evleniyor. Sekiz yıl kaldıktan sonra tekrar Mısır'a dönüyor. Mısır'a döndüğünde işte o dağına geldiğinde orada bir ateş görüyor. Halıma diyor ki gece de vakti, Sen burada bekle diyor. Ben hem ısınmak için diyor, hem aydınlanmak için biraz ateş alayım diyor. Ve gidiş o gidiş. Orada ateş gördüğü şey ateş değil ve Cenab-ı Hak ile ilk konuşması ve tih çölünde de gittiğinde 40 gün kalmak suretiyle 40 gün kalmak suretiyle çıkmış olduğu o dağın adı. Dağların Müslümanların İslam büyüklerinin hayatında büyük yeri vardır. Mesela Musa Aleyhisselam böyle olduğu gibi birçok peygamberin hayatında da dağların önemli yeri vardır ki bilindiği gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sürekli Hira Mağarası'na giderdi. Ona da peygamberlik ne olmuştu? bu Hira Mağarası'nda gelmiş gitti peygamberlik. Büyük yerlerdeki akım enerji daha güçlüdür. Büyük yerlerde, yüksek yerlerde insan zihni daha güçlü ve kuvvetlidir. Onun için birçok veli zat, mesela bunlardan zamanımızdaki Bediüzzaman Zaman Hazretleri de hep yüksek tepelerde, yüksek dağlarda, yüksek akımın adeta olmuş olduğu, yoğun olduğu yerlerde daha çok bulunur. Yani bu kendilerinin maddi olarak ve manevi olarak manevi akımında cereyan etmiş olduğu yer onun içindeki dağların hayatımızdaki önemi büyüktür. Efendimiz mesela ne der Uhud'a? Uhud, Uhud bizim, bizi sever, biz Uhud'u severiz. Uhud bizdendir der. Yani demek ki o da hani bilindiği gibi Mikael ve onun emrinde çalışan melekler, melekler her birisi mesela bir kısmı hayvanlarla, bir kısmı bitkilerle, bir kısmı dağlarla, onlar da müekkel görevli melekler bulunmuş olmaktadır. Bir, Tuğra Kasem olsun. Daha, o kitabin mestur. Mestur satır kökünden geliyor Türkçe'de kullanmış olduğumuz. Satır satır yazılmış olan kitaba da yemin olsun. Daha neye yemin olsun? Fi Rabbin menşûr. İnce. Yani aynı zamanda ince bir deriden yapılmış, açılmış olan kitaba, ince bir deriden yazılarak da açılmış bir kitaba da yemin olsun. Burada rak, ince bir deri ediyor. Menşur ne neşere kökünden, neşere genşur neşren menşurun kökünden gelmiş oluyor. Açılmış, neşredilmiş, yayılmış olan ince bir deri olmuş oluyor. İnce deri yazılmış olan kitaba da yemin olsun. Bu yani ne mesela? Ki o zaman da şimdiki gibi makbaa da yok, kağıt da yok. Kağıt bile daha yeni yeni dünyamıza, alemimize girdi. Onun için deriye de genel olaraktan. Kur'an-ı Kerim'de öyle, Tevrat'ta öyle. Ey Tevrat ve evin Kur'an. Yani Tevrat Kur'an-ı Kerim'de deriler üzerine yazılır idi. Yani ona yemin olsun. Daha ne yemin olsun? Ve وَالْبَيْتِ mamur iman edilmiş, tamir edilmiş, düzenlenmiş olan eve de yemin olsun. O nedir? وَفِالْسَمَا <gülüyor> اِثَّالِزَ Üçüncü semanın üçüncü katında, katı, kademesinde olan o beyt Mamur'a yemin olsun. beyt Mamur nedir? Onu uzunca aslında ifade edilebilir ama Kabe'nin gökyüzündeki yansımasıdır. Yeryüzündeki Kabene ise gökyüzündeki Beyt-i Mamur'da meleklerin bir Kabe'si mesabesindedir. Onun ile ilgili olaraktan Hadis-i Şerif'te de genişçe detaylı bilgi var, bu konuda tefsirlerde de bilgi vardır. Özellikle o beyt i Mamur hakkında şu ifade edilir, her gün oraya 70 bin tane melek oraya giriyor, ziyaret ediyor. Nasıl ki Kabe'yi bizler ziyaret ettiğimiz gibi, onlar ziyaret edip tekrar çıktıklarında tekrar bir daha girmiyorlar. Aynen ne gibi? Efendimiz'in buyurduğu gibi, <gülüyor> her bir yağmur damlasıyla bir melek yeryüzüne iner, yeryüzüne bir melek iner, ve tekrar ikinci bir sıra kendisine gelmeyecek derecede ikinci bir sıra kendisine gelmeyecek derecede bek sırasını bekler kıyamete kadar ikinci bir sıra o meneye gelmemiş olur. Ve Beyt mağmur konusunda Hasan Basri'nin de bir ifadesi var. Hasan Basri o Beyt Ma'mun konusunda şunu söyler. ifade aynen şöyle. Ondan mahzatlar der. O da bunu Kâbe olarak yorumlar. Diğer bir taraftan da elmanlı hamdi yazır ise onu daha da biraz daha genişleterek insan kalbi olarak ifade eder. O halde üç şey var. Birincisi yeryüzündeki Kabe, değil Mamur'dan baksak. İkincisi üçüncü tabakadaki olan Kabe'nin büyük yansımış hali ki meleklerin Kabe'si diyebileceğimiz Kabe. Bir üçüncüsü de elmanlı ifadesine göre insan kalbi olmuş oluyor. İnsan kalbi de bir Kabe mesabesinde. Hatta onun içindir ki bir i İrbeyt'te şöyle denilir. Kâbe bin Yâ Azerest Dilnazan yah Celîle Ekberest. Kâbe yıkılırsa mesele değil. Şöyle mesele değil ki zaten olmuş tarihte altından, elmasından, rücevherden yaparsın. Bir mani var mı? Yok. Yaparsın, en güzelinde de yaparsın. Dünyanın en güzel mermerlerini getirip yaparsın. Ama ifade et Kâbe ise Allah'ın yaptığı bir mimardır. Yani kabe'yi İbrahim Aleyhisselam yapmıştır. Gönlü kalbi ise Allah yapmıştır. Yani arasındaki fark o. Diğeri yıkıldığı zaman tekrar yapılabilir. Yani daha da güzel yapılabilir. Ama gönül ise Allah'ın yapmış olduğu bir kabe mesabesindir. Onun için o da elmanın o ifadesi de yabana atılmamalı. Bu beyt mağmurdan bir maksatta insan kalbiyle diyebiliriz. Üçüncü veya efsade seti veya 6. efsadiati veya 7. katta 7. kat semada bir heyal-i Kabe'ti, bir hayal-i Kabe'ti. Kabe'nin çevresinde, Kabe'nin etrafında, Kabe'nin çevresinde böylece o bulunmuş olan o belki mamur bu rivayetlerin farklılığından ileri gelmiş, üçüncü farklılığına gelir diyor. 3. veya 7. kat gibi o da nerede oluyor? Aynen demi söylediğim gibi, Kabe'nin hizasında, Yehiyelil Kabe'ti, Kabe'nin hizasında. Yani tam üstünü düşünün, tam üstünü düşünün. O da meleklerin Kabe'si durumunda olmuş oluyor. Ha, burada da diyor: Yazıl rüküle yon misepun elfe melekim bi tavafi ve salati laya odune ebeden. Her gün yedişik bin melek Gerek onu tavaf etmek, gerek namaz kılmak suretiyle etrafında dönerler ve ebediyyen bir daha tekrar oraya dönmezler. Dönmezler, demi söyledim onun için. Dönmezlerden kasa bir sıra gelmez. Evet. İkinci bir sıra kendisine gelmez. Onun sayısınınca ancak Allah tarafından bilindiği de ifade edilmiş olmaktadır. Daha neye yemin ediyor Cenab-ı Hak? وَسَقْفِ Yani sema Yükseltilmiş olan tavana. Tavan. Yani yüzünün gökyüzü tavanı direksiz olaraktan boşlukta Cenab-ı durdurmuş olduğu dikkatimizi çekiyor çünkü. Bir çadır yapıyorsun illa ortaya bir direk, bir ev yapıyorsun illa kolonlarını koyuyorsun ki o bina dursun. Havada durmuyor yani. Onun için Cenab-ı Hak ona dikkat çekerekten yükseltilmiş tavana da yemin olsun ondan kasıt gökyüzüne de yemin olsun. Diye. Daha neye? El ve bahri mesjul ey memlu dolu olan kaynayan denizlere kaynayan coşku bir şekilde sece neyse mesjul kaynayan denizlere de aynı şekilde yemin olsun yani hani bazı yerlerde olduğu gibi suların kaynar bir vaziyetteki halini Cenab-ı Hak tasvir ediyor ve mesela demiş ki el mesjulü müttella binari yani öyle ki hani Dağların tepelerinde ateşlerin, dağların çıkması gibi, lavların çıkması gibi, aynı şekilde ateşle beraber dolu bir vaziyetteki kaynayan denizlere de yemin olsun. Yani, yukadu yevmel kıyamet naren. <gülüyor> Haa, burada da aynı bilimsel bir noktaya da işaret ediyor. Çünkü ayet-i kerimede denizler kıyametin alametleri belirtilirken denizler yandırılacak diyor. Peki deniz yanar mı? Allah size mı? ama normal kurallar göre yanar mı? Yani Niye? Sen, hayır. Niye hayır? Doğrusu. Ya, ya, ya. no. Yani Allah amenna, her Her de öyle. Ve metsahbu ne illa Allah. Allah dilemesi olmaz. Onun şüphe yok. Ama normal fiziki kurallara göre de deniz yanar. Nasıl yanar? Şöyle. Denizin deniz nedir? Sudur. Evet. Suyun maddesi nedir? Evet. Hidrojen ve oksijendir. Evet. Hidrojen ve oksijenin özelliği nedir? Birisi yakıcı, diğeri yanıcı. Evet. Bak. Yani ne demek? Biri benzin, biri kirbit. Evet. E kirbitle benzin bir araya gelirse ne olur? İşte evet. sana alev olur işte. Yani böylece burada mesele ne? Hak, o kıyamet gününde suyun hidrojen ve oksijen maddelerini birbirinden ayrıştırdığında zaten ortaya otomatikmen bir ateş kütlesi çıkmış oluyor. Allah. Yani ayrıyeten dışarıdan benzin getirmeye, kirbitle çakmaya evet. gerek yok yani. Zaten ateş kendisi içerisinde. Aslında İnsan, yani suyu içerken normalde yanması lazım. Hem yakıcı, hem yarıcı özelliği suda. Hidrojen ve oksijen yani. Değil mi? Sanayide ne kullanıyorlar? Oksijen tüpü kullanıyorlar. Oksijen tübüne yapıyor, demiri bile eritiyor yani. Çeviriyor. Demiri bile eritiyor mahvediyor. İşte burada o mucizeye işaret ediyor. Yani kıyamet gününde o denizden yandırılaraktan, yandırılaraktan ateş kütlesi haline gelir. O yandırılması da bu iki maddenin birbirinden ayrıştırılmasıyla onu nasıl ki Allah bir araya getirmiş ise aynı şekilde onu bir ara, ayırtaraktan böylece bir yandan benzin, öbür yanda kibrit olmak suretiyle işte sana büyük bir ateş kütlesi olmuş olmaktadır. Hee, bütün bunları şey yaptıktan sonra Rabbimiz asıl mesajı veriyor. Asıl mesaj neydi? اِنَّ اَضَابَ رَبِّ تَلَوَاطِعًۜ Muhakkak ki Rabbinin azabı Arapçada lam <gülüyor> tahkik اَدَانُ Birçok iddarda ifade ettiğimiz gibi muhakkak ve elbette ki vakim olacaktır. Muhakkak gerçekleşecektir. Yani ya acaba Allah azaplandırmaz mı ya? Sen لَا yapmaz mı ya? يَا يَا يَا يَا Muhakkak ki vaki olacak, Rabbinin azabı gerçekleşecektir. İki kere iki, üç eder. Yok beş eder. Üç de edebilir, beş de edebilir. Ama azabın meydana gelmesi iki kere ikinin dört etmesinden daha da kesin ve tatbiyedir. Evet. Çünkü Cenab-ı Hak söylüyor. Cenab-ı Hak söylüyor. Haşa, kendi kendine Allah yalanlar mı ya? Ha bu halde Rabbinin azabı muhakkak ki vaki olacaktır lenazle bir müstahak yani kendi hakkına, kendi layık olduğuna layık olduğu kimseye inmek suretiyle, layık olduğu kimseye o azabının indirilmesiyle böylece Rabbinin azabı tahakkuk edecektir. Acaba engelleyebilir miyiz ya? Acaba bir set yapabilir miyiz? Mani olabilir miyiz? E ma bu. O azabı kendisinden def edecek kimse de yoktu. Kimse onu defnedici, o kendisine gelen azabı engelleyici değildir, defnedici değildir. Yevme o gün bu mamulü levakiyen, buradaki vaki kelimesinin ma mamulü olmuş oluyor. O amil o da mamul. Mamul varsa amil de vardır. Mamulü olmuş oluyor levakiyen. İşte o azabın vaki olmuş olduğu o günde ne olur? Temur-u mevra. Temur -u sema u mevra Arapçada diğer maslar olarak gelen bu ifade önceki bak aynı kökten mağara yamuru temuru mevren şeklinde gelmiş oluyor. Onu tahkik ederekten, tevkik ederekten gök adeta çalkalanır. Temur sema gök çalkalanır, mevren çalkalanmakla yani tetahrekeme doğru hareket içerisine girer ve devreder, döner. Çalkalandıkça gökyüzü çalkalanır. İşte o kıyametin o dehşetli halini cenabat tasvir ediyor. Yok aynen, aynen. Mesela ne gibi nuh tufanında göğün yavurup da suyun inmesi, yerden suların hmm. çalkalan şey yapması gibi. Yani Hak ne diyordu? Ey gök suyunu yut, tut. Ey yer suyunu yut. He. Hmm. Gökten bardaktan boşalırcasına boşaldığı gibi aynı şekilde büyük bir hareket içerisine, çalkantı içerisine girer. gibi gibi? Yunus'umuzun bir şiiri var, diyor ki Yerden göğe kadar küp dizseler, altından birini çekseler, seyreyle gümbürtüyü seyreyle. Hani ona göre düşünün ki Allah gözünün önüne getir. Yerden göğe kadar küp dizmiş. Ve altından kıyametin kopması için bir tanesi çekiliyor. Ne olur? Büyük bir işte. Hiçbir yıldız kalır mı? Ayette ne diyor? Yıldızlar patır patır dökülür diyor, patır patır. Bir ağacı düşünün, ağacı silkeliyorsunuz, meyvelerin patır patır döküldüğü gibi o kıyametin dehşetinde de gök hareket içerisine girer ve devreder. Başı dönmüş bir şey gibi. Gördüm, mi Deprem, Deprem, mi? Deprem yanında sıfır kalır da evet. bu da kainatın depremi. Evet. Ha, genel kıyamet manası. Kıyamet manası şu zaten, kıyamet demek Kainatın ayağa kalkması demek. Şu anda kainat saatince oturuyor. Birden hiddetle ayağa kalkıyor. Ayağa kalkınca ne olur? Üzerinde olan her şey bir anda gitmiş olur. Yer, Yerledir değil mi hocam? Daha nasıl olur? Ve tesirul cibari seyre Aynen. Sağrı vesiru tesiru seyre. Dağlar yürütülür, seyredilir, götürülür. Tesiru heba emmen zora. Bu da bir ayettir toz toprak olmuş şekilde, saçılmış, savunmuş toz toprak hale gelmek zuretiyle dağlar seyredilir, dağlar yürütülür, sevk edilir. O kıyametin o dehşetli halinde. ve تَفِي يَوْمَ الْكِيَامَةِ Bu ne zaman olur? Kıyametin o dehşetli gününde, kıyamet gününde dağlar yürütülür. اَبَاَ <gülüyor> mensura Toz toprak olacak derecede tamam, pallaç gibi yani. Hallaş pamuğu gözümüzün önüne getir. Hallaş yapan insanların dükkanına girdiğiniz zaman göz gözü görmez. Çünkü toz toprak içerisinde o pamukların tozları her tarafta saçılmış. Kıyametin o dehşetli halinde de dağlar öyle toz toprak bir vaziyette hallaş pamuğu gibi savrulmuş. Gök de tamamen çalkalanır bir vaziyettedir o kıyamet gününde. İşte hadi buyur. Hadi gel bakalım. İstediğini yaparım de. Ney? Teveydüm yasıplar ve yazık olacaktır vah vah vah vah o kişiye şiddet azabın ve efendimizin de ifade ettiğine göre cehennemde bir denenin daha de da aynı zamanda ve ifadesi bu genel olarak kızma ifadesi şiddetle azap yazıklar olsun sana yazıklar olsun sana manasını ifade eden bir azap kelimesi olmuş oluyor yeminiz işte o gün kime yazık olur vah olur Bilmükeddibi abl-üsüle. Peygamberleri ve onlara gelen kitapları ve aynı zamanda onların haber verdiği ahireti inkar edenlerin vay haline, vay başlarına gelecek olanlar. Bir şey mi? Hocam, şişt hocam. Hani serdeyene, kurallarda geçiyor kıyameti ne kadar süre içinde şey Kıyametin mi? Gerçek. He, he. Orada Efendimiz'e Ey Habibim senden kıyameti sorarlar. Ayette aynen onu ifade ediyorlar. He, o ne zaman kopacaktır? Evet, ne zaman ne Süre içinde Anı, anında bir an yani düşün ki deprem değil mi? Deprem ne oluyor? saniyelik hesaplarla. Saniyelik hesaplarla dakika değil ha. Dakka olsa zaten ikincisi mesela en şiddetli deprem Japonya'daydı değil mi? Evet. Tsunami 9 şiddetinde olmuştu. Bazıların ifadesine göre 12 şiddetindeki bir deprem işte sana kıyamet. 12, 12 şiddetindeki bir deprem, kıyameti ifade edecek, tamamen yıkıma sebep olacak bir deprem. Onun, onun 12 değil de 12.000 düşün işte. Bütün kainatın depremini düşündüğün zaman o da aynı şekilde, o dehşetli anı yalnız insanlar görecek. İnsanlar derken özellikle kafir olanlar görecek. Cenab-ı el-i ruhunu önceden alacak. Her insan ölmüş olsa, hayatta da olsa derecesine göre o kıyametin, o dehşetini bilecek, hissedecek, anlayacak veya tadacak. Derecesine göre. Ellezîne evet. <gülüyor> <gülüyor> öldün. İşte onlar fî havdîn. Havd aslında boş bir yer demektir. Türkçede kullandığımız havuz kürimesi. Havuz kürimesi aynı şekilde geliyor. Onlar havuzdadırlar. Yani boş bir yerdedirler. Bağdidin. Hem bahtın içerisindedirler. Ne yaparlar bahtın içerisinde? yani abune. Çocuklar gibi oyun oynarlar. Onlar kendi batıl sapıklıkları içerisinde eğlene dururlar, eğilşe dururlar, oynarlar. Yani egyeteşahları una bir küfüri. Kendi küfürleriyle meşgul olurlar. Kendi küfürleriyle meşgul oldukları bir vaziyet içerisinde onların başına gelen bu beladan dolayı vah onların haline, vay onların haline. <gülüyor> Yevme. işte o gün. Yevme. işte o gün. Yudâ une ilâ cehenneme da'a. Da'a davet etme. O kökten, aynı kökten geliyor. Ancak buradaki biraz daha sert ifade manasına gelip itilip kakılırlar. O kafirler o gün itilip kakılırlar. Nereye doğru? Yani biraz zorla, zorbalıkla, çekerekten. Hani bir suçluyu gözünüzün önüne getirdik. Yüzlerce kişiyi öldükmüş bir insanı Polislerin zebanilerini tutup götürdüklerini düşünün. İte kalka o gün onlar cehenneme, itilat hakkında götürürler. İtilat hakkında zorla sürünerekten, süründürülerekten götürürler. Yutfe unu bir unufin. Bir unufin. Burada unufin manasını da iki şekilde tefsir edebiliriz. Kabalıkla da olabilir. Unufin, unufin burun manasına da geliyor. Yani burununu sürtmek var ya, Memnuniyetsiz, kaba, hoşlanmama. Kaba bir şekilde, kabalılıkla onlar oraya sevk edilirler, itilirler. bu şu, min. Yevme temuru. Ha, o yevme temurudan, yevme temurudan bedeldir. Yani böyle gökyüzü çalkalandığı bir vaziyette ne olaraktan? Onlar cehenneme itildikçe itilirler, itilat akıla götürürler, sevk edilirler. <tâzîninlar> behen, ve ve وَيُقَالُ لَهُمْ تَبْكِيْتَنْ Tepkit ve be tepkit susturmak manasına, konuşma. He, artık bugün hakimin karşısına geçmiş suçlu konuşmak. Bugün konuşmak senin hakkın değil çünkü ceza verilecek, sus. Hakimin mahkumu konuşturmaması gibi o gün o suçlu kafirler susturulmuş. ve لَهُمْ Ve onlara denilir ki, هَذِهِنَّا ya hesap yok, ceza yok, ahiret yok diyordun ya ha ah, ah, ha şarkı, ha ah, sininat, işte ateş, işte alev elneti öyle bir alev ki küntü biha tükendibun siz onun oluşumunu olacağını yalanlıyordunuz yani özetleyecek olursak işte bu yalanlamış olduğunuz, olmayacağını düşünmüş olduğunuz bir diyerekten, cehennemdir diyerekten onlara gösterilir, söylenir. Zabaniler tarafından zorbalıkla, kabalıkla, zorla burunları sürültürülerek şekil şekilde onlar cehenneme itile, kakıla götürülürler. efes i Allah Allah. Bu... اَلْ اَذَابُ الْنَز۪يلِ تَرَوْنَا كَمَا كُمْتُمْ تَقُنُونَ فِي الْوَحْيِ هَذَا سِحُرُونَ de burada denildiği gibi. Hani siz bu azabın dünyadayken bir sihir, bir sihir olduğunu söylüyordunuz. Yani bu işte olmayacak. Bu bir sihir mi? Bu sihir mi? En yoksa en tümsiz لَا Görmüyor musunuz? Yani Allah Allah gözlerime inanamıyorum ya. Gözlerime inanamıyorum. Gerçekten bu bir sihir mi ya? Gerçekten bu, bu var mı yok mu? diye ifade edip ve yoksa bunu gerçekten görüyor musunuz? He. Efele, em yoksa em tübsiz, la tübsiz görmüyor musunuz? Bu bir sihir mi? Yoksa siz görmüyor musunuz? diye onlara bu ifade de bulunulur. He. Bütün bu sahneyi nazara verdikten sonra İslam ha, Cehenneme girin. Isla, namazla aynı kökten geliyor. Salla, yusalli, salli, salla. Mancılıkla Mancılıkla bir şeyi sallayıp atmakla fırlatmak manasına gelir. Onları fırlatın, atın, sürün, götürün. Nereye? Cehenneme. He, tasvir var ya. İster o cehenneme girdik, girince o çekmiş olduğunuz azaptan dolayı ister sabredin, ister dayanın, tahammül edin, isterseniz de he, evla tasviru, isterseniz de sabrehe. Sabretmeyin. Yani Oraya girerekten, istavhâ, girin oraya, fasbirû aleyha o cehenneme girmiş olmaktan dolayı evlâ tasbiru isterseniz sabretmeyiniz, sabrûkûn ve ceza cezaûkûn. Yani, sabretseniz de sabretmeseniz de, ceza aslında şu manasına geliyor, insanın karakter ve yapısında olan özellik, sabırsızlık. ceza okun. sizin o sabırsızlık haliniz var ya, bir türlü sabredememezsin. He, ister sabredin, ister sabretmeyin. Sevaun alevim. Sizin için aynıdır, değişmez. لِاَنَّ <gülüyor> سَبْرَكُمْ Çünkü sabret, sizin sabrınız لَا <gülüyor> يَنْفَعُقُمْ size bir fayda vermez. Yani dayansanız da dayanmasanız da, sabretseniz de sabretmeseniz de artık bugün o yaptığınız sabır size bir fayda bir yarar sağlamaz. Neden? اِنَّمَا <gülüyor> تُزَّيْنَا Muhakkak ve elbette ki muhakkak ki siz cezalandırılırsınız. Neden dolayı muhakkıftır, tahammelot? Yapmış olduğunuzdan dolayı, yaptıklarınızdan dolayı muhakkak ve elbette ki siz cezalandırılırsınız. Ey yani ceza olur O, yaptığınızın karşılığıdır. Ceza onu da ifade edeyim. Her şey mükafat içinde, ceza içinde, bunu da olumsuz içinde kullanılabilir, o karşıdaki muhatabın durumuna göre. Buradaki olumsuz olaraktan yaptığınız kötülüklerin bu bir cezası olaraktan siz cezalandırılırsınız. Kafir ve cehennemlik olanların durumunu bu şekilde ifade ettikten sonra Rabbimiz tabi biraz Korku verdikten sonra ondan sonra da müjdeyi veriyor. Diyor ki, اِنَّ muttakine, Muhakkak ki takva sahipleri, Allah'tan itika eden, korkanlar, müttakiler فِي جَنَّاتٍ Cennet ve nimetler içerisindedirler. Nain, cennetin de adıdır, nimetin de çoğudur, Cennetler ve nimetler. Dikkat ediniz burada, cennatin diyor. Tekil değil, çoğun olaraktan. Yani birçok nimetlerin verilmiş olduğu nimetler içerisinde ve cennetler içerisindedirler o müttaki olanlar. Ne yaparlar? Fakihine, burada mütelezzizine, o cennetlik olanlar telezzüs ederler, faydalanırlar, lezzet alırlar. Burada fakihine sefa sürmek, rahat bir hayat geçirmek manasına. Yani lezzetlenirler. Ne ile? Bir maa, bu maa, masları yetin, maslar manasındadır. Ne ile? Atahum atahum, rabbum. Rablerinin kendilerine vermiş oldukları şeyler ile onlar onlar ne olurlar? Orada üteniz. olurlar, safa sürerler, rahatlık içerisinde olurlar. Ehli cennet muttefi'ler. Ha, ve vekahum rabbum. Ve daha önemlisi, onun kadar veya en azından önemlisi, Rableri onları likaye eder, korur, himaye eder. Neyden? azab cahîn'' Cehennem azabından da Rableri onları likaye edip korumuş olur. Yani ''atfen ala âtâhum'' Şuradaki ''atâhum'''a atıf ile e yani bi'ityânihîk ve bi'likayetîhîk'' İki şey yapar Allah, bir yandan verir, diğer yandan korur. Bir yandan cenneti verir, nimetleri verir, öbür yandan da cehennemden korumuş olur. Bu iki nimeti cenabı Hak onlara verilir, verir. He, gel, kafirler demişti, hadi gelin cehenneme. Peki müminlere ne diyecek? Selamun aleykümdü fethullah halidin. <Sessizlik> Hem melekler bir şekilde maşallah hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir melekler karşılama. Töreni yaptıkları gibi o ehli imana yine müttakilere bu sefer ne denilir? Ve yuqalülehum ve onlara denilir. Günü veshebul yiyiniz içiniz. Heniyan bir sıra hoş geldiniz demek. Heniyanle <gülüyor> bu buyuruz hoş geldiniz safalar getirdiniz. Heniyan <gülüyor> afiyetle yiyiniz yiyiniz içiniz afiyetle. Yani mühriine, mühriine, bima, buradaki ma, bi ifadesi, elba, sebebi yetun, sebep ifade eder. Ne, ne sebebiyle, Ye, afiyetle yiyip içiniz, bima küptür tamelun, dünyada yapmış olduğunuz iman gibi, ibadet gibi, iyilik gibi vesaire güzel şeyler sebebiyle, yaptığınız o iyilikler sebebiyle, yeyiniz, içiniz, afiyet ile diye kendilerine afiyet içerisinde giyip içişmeleri teklif edilmiş sunulmuş olur. Peki hangi hal üzerinde başka ayetler ne diyordu? Allah sözünü takabilin. Cennette onlar koltuklar üzerinde oturarak da dünya maceraları birbirlerine anlatırlar. Müttaki iğne dayanmış olduklar halde harümine damir müttaki mi? Fikarü ilehâla fi cennatil. He, bu ifadelerin olduğu gibi onlar yer, bu yerleşik bir zamir, yerleşik bir zamirden harf olmak suretiyle yani dayandıkları halde, dayanmış oldukları halde he, neye ala surin mesfûfe, mesfûfe saf kökünden geliyor, saf saf, saf saf dizilmiş koltuklar üzerine keyif çatıyor, keyifli bir şekilde saf saf dizilmiş koltuklar üzerine oturarak Dayanarak, sırtını yaslayarak afiyetle, hadi bakalım yeyiniz, içiniz denilir onlara bakenlete ballayla cümülü badim bu köşem koltuğu gibi evet. Koltukları birbirine dayanmış bir tarafı diğer tarafına dayanmış bir şekilde yan yana dizilmiş sıralanmış bir vaziyetteki koltuklar üzerine oturarak dayanmış koltukları bir halde onlara afiyetle hadi yeyiniz, içiniz, Denilir. Hoşunuza gitti değil mi? Değil hocam. Valla bir <gülüyor> moralimiz yoktu. Valla iyi biri. Hiçbir şey varmadı valla hocam. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Ve Sevdec Nahum, biz onlara eşler veriz. Kâsir cümleti ve Sevdec Nahum cümleti, haberiyetin matufun alim cümledir haberiye. Bu haber cümlesidir. Yani Cenab-ı Allah onlara vereceklerini sıraladı ya. Dediğimiz gibi sıralama bitmedi devam ediyor. İnler muttakine nefi cennetin cümlesinin haber cümlesi olmuş oluyor. Onlar cennette o müttakiler. Ne oldukları halde? Zefes <gülüyor> Yani ve zefes ey karın nahum. Onlara arkadaş yaparız. Onlarla beraber yaparız. Onlara evlendirmiş oluruz. Onlara arkadaş kılarız. Kimi? Bir hurin in. He. Güzel gözlü huriler, hurileri Ondan sonra bu Nebe suresinde de geçiyor. İri gözlü, iri gözlü ve aynı zamanda güzel gözlü furileri onlara eş kılarız, yakın kılarız, arkadaş kılarız, beraber kılarız. اِزَمِرْ <gülüyor> اَعِمُنِي güzelliklerinden dolayı Güzelliklerinden dolayı gözleri büyük, yani iri gözlü. İri gözlü ve güzel gözlü olmak suretiyle cennet kuvvilerinde onlara eş ve arkadaş yoldaş kılarız. Berdine amen o muşbir değil mi? Berdine amen o. ki iman edenler. Vatbeat huzuru yetüv ve züriyetlerin kendilerine tabi olduğu o iman edenler. O züriyetleri kendilerine neyle tabi? Bir imanın. İman ederekten. Baba iman etmiş, evladı, zürriyeti de, çocukları da, torunları da iman etmiş. He. Onlar el-hatna bihim zürriyeterim. Onların zürriyetlerini, fil cenneti onlara katarız. Öyle ya. Sen dedenle, baban, annenle, bir aşağı, oğlunla, kızınla, daha bir aşağı, torunuyla, bir yan taraf, teyzenle, halenle, amcanla, dayenle, neyse. Yani, böylece onlarla da tekrar beraber olma, onların aldığı lezzetle lezzet alma gibi bir nimet ile de onları nimetlendirmiş oluruz. Evet, nerede? cennet? cenneti cenneti. فَيَكُلُونَ ف۪ي دَرَجَتِهِ Ve onların bulunmuş oldukları makamları dolayısıyla, dereceleri dolayısıyla, kendi makamlarında, kendi makamlarında Filjen Feydun'de fi derecethim ve inna miyamlar <gülüyor> bi amelim teklime tanı abai bi istimai eladı ileyim. Yani kendilerine abalarının ecdatlarının yapmış oldukları şeyden dolayı, mesela sadaka i cariye gibi bir ikram olmak suretiyle onları derecelendirir, onları o dereceler içerisinde nimetleri de vermiş oluruz ista. Veri tekrar ayunil aba. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi 21. ayeti izah ediyordum. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا O iman edenler, وَاتَّبَعَاتْهُمْ قُرْرِيَّةُمْ imani, İmanla beraber, iman etmeleri sebebiyle zürriyetlerin kendilerine tabi olmuş olduğu, uymuş olduğu kimseler ne olur? İşte cevabı geldi. اَلْحَقْنَا بِهِمْ قُرْرِيَّةُمْ Onları zürriyetlerine kadar Zürriyetleriyle beraber bir araya gelirler. Fil cenneti, cennette. Yani eş, dost, yakın, akrabalarıyla. Teyfunu da fi derecedi kendi makamlarında, bulundukları makamda o sevdikleriyle bir araya, zürri, zürriyetleriyle bir araya gelirler. Ve illem ya bir bi he. her ne kadar onların ameliyle amel etmemiş olsa, bu nedir? Tekrim eten abai, o babalarına ikram olarak, ödül olarak, bir mükafat, bir karşılık olaraktan onlar kendi makamlarında bir araya gelirler. bir ihtimal evlâdi ileyhim Demek ki kendi evlatlarıyla toplanarak teşkif hatap olmasın. Hani bayram günü nasıl ki dağılmış olan çocuklar babaları, dedeleri evinde toplanır, toplanıp da bir araya gelip demin dediğim gibi eski günleri yâd etmeleri gibi. وَلِتَطَرْ اَعْيُنُ الْآبَى بِا اَوْلَادِهِمْ لِنْ فِي مَنَازِيلِ Kendi makamlarında, kendi bulundukları yerde Babaları evlatlarıyla beraber onların gözleri önünde onlar bir araya da gelmiş olurlar. Yani <gülüyor> her ne kadar o çocuklar babalarının yaptıklarını yapmasalar bile ehlin cennet olan o insanlar babalarını ödül ve ikram olarak tekrim olaraktan böylece onlar bir araya gelmiş olurlar. Ve ve ma elet nahum vifetillami ve ma elet nahum nokta noksa 90 onların herhangi bir eksiltilme de olmaz. Neyinden min Yaptıkları amellerinden. Hep herhangi bir eksilme, bir noksanlaştırma durumu da olmaksızın olmadığı halde, buradaki min dedir. Her yani şeyin, herhangi bir şey eksilmez. Yüzlerce fi amelin evladı, yani am evlatların amellerindeki artışla beraber. Ha, onların amellerinde herhangi bir eksilme durumu olmaksızın akrabalarıyla ecdatlarıyla ağabarlarıyla beraber çocuklar orada bir araya gelir toplanırlar. Hocam günü zayide dediğiniz Buradaki min de. fazla fazlalık yani. Olmasa da olur manasında. Yani o anlam verilmeden de o mana anlaşılmış oluyor. Küllü mirin her iş bir ma kesebe min amelin Haybi evşerdindir. He, yapılan ile kesbedilen, yapılan şey ile beraber, ister hayır olsun, ister şer olsun, nedir rehinin mervonun? Yani o aynı zamanda bağlıdır. Yapılan her iş, yapılan her her iş ki kürlü bir her iş ki bir mahkese Onu kesbediyor, yapıyor, işliyor kişi. ister amel ameli, hayır olsun, ister şer olsun, on nedir Rehinun. O onun rehinidir. Yani boynunun boynudur. Artık o onunla zimmetlenmiştir, o ona bağlıdır, artık ondan ayrılmaz. Yani, yani sorumlu, o sorumluluğu onun üzerine binmiştir. O hayır olsun, şerp olsun onun sorumluluğunu ahirette çeker ve görür. Yani يُعَخَذُ بِشْشَرِّ وَيُكَ اَذَابِ hayri. Yaptığı kötülük ile hesaba çekilir, ve yüce azab-ı hayrı, hayır ile de, yaptığı hayır ile de ödüllendirilmiş olur. Böylece herkes yaptığı şey ile bağlıdır, bağlantılıdır. Ha. Ve emdetna hum. buradaki emdetna medede kökümden geliyor. Yardım etmek, destek olmak manasına geliyor. Onlara emdetna hum. Verdikçe verdik, verdikçe verdik fi ف۪ي وَقْتٍ بَعْرَوَقْتٍ Bir vakitten sonra başka bir vakitte arttırmak suretiyle verdikçe verdik. Verdik ha biz onlara verdik. Neyi verdik? Bir faki eti. cennette onun meyveleri. Daha ve ve etleri. O etler nasıl, meyveler nasıl? مِمَّا يَشْتَبُونَ Onların iştihad duyduğu, arzu ettiği, istediği ve benimsemiş olduğu etleri ve meyveleri onlara verdik ha verdik. Verdikçe de verdik arttırdık. Ve illem yasrahu bir <gülüyor> talebi. Burada ayette onların neyi istediklerini açıklamamış. Ama onlara verilen şeyleri açıklamış ayet geriime. Ha yetenazabune, yetaaldaune beynlerum fiha, ey cennet. Cennette kesen. Kap içerisinde hamlen içki birbirlerine içecek, orada iç, elden ele içecekleri birbirlerine dolaşırlar. Baldan efendimizin dediği gibi, baldan şerbetler, sütten şerbetler, bekmezden şerbetler şeklinde yani o içecekleri birbirlerine takdim edip sunarlar, elden ele bulaştırırlar kaplar içerisinde. O içecekleri içecekler, dünya içecekleri gibi İnsanı dengesizleştirecek, içecek değil. Ne gibi? لَا Orada, daha önce de hatırlarsanız geçmişti, orada onlar için herhangi bir içmeden dolayı saçmalama olayı yoktur. Saçma sapan şeyler konuşma olayı yoktur. لَا لَغُونَ He, teksim burada da teksim geçiyor. Orada o içtikten dolayı kafaları gitmeyecek. Saçmalama durumu içerisine girmeyecek bir بِسَبَيْشُرْ بِيهَا يَكَعُوا بَيْنَهُمْ içmeden dolayı aralarında herhangi bir saçmalıklar olmayacak ve aynı zamanda وَلَا تَأْسِمْ بِهِ Ve içmeden dolayı da herhangi bir günah işleme dünyada içiyor, kafa gidiyor, bu sefer tutuyor, onunla bir günah işliyor. Orada o günah işleme durumu da yok. اِخِلَافِ <gülüyor> حَمِرِ dünya Dünya içeceklerinin sırtlığını olarak orada akıl gitme, saçma, sapan şeyler konuşma gibi bir durum yoktur. Beytullah'a lehim. O cendettik olan insanların bir hizmeti, onlara hizmet için etraflarında cariye tavaf eder gibi tavaf ederler, dönerler Kim? <gülüyor> onlar için hizmetçiler, genç hizmetçiler onların etrafında perva gibi dönerler. Kendim sanki onlar ve hüsnen Evet, zilmanun <gülüyor> kendim ayetle diyecek. Onlar güzellik ve letafet, incelik konusunda incelik ve letafe, güzellik konusunda o etrafında dönen gençler ne gibidirler? Lüb'lün mehnûn, maslûn fissadefi kendi kılıfında, kendi kılıfında özelliğinde saklanmış olan, korunmuş olan inciler gibidir. Altıncıdan bir elmas çubu alıyorsunuz, kılıfına konuluyor ya kendi sarmalı içerisinde kılıfı içerisinde adeta bir inci gibidirler. Yani açılmamış bir vaziyette Naya Ahsan Hafi Bayya tamamen en güzel bir surette birçok şeyden daha farklı olmak suretiyle. Başka yerde değil de kendi kılıfında başka bir yerde değil de kendi kılıfın içerisinde en güzel bir şekilde benzermesini yaparaktan o gençler o cennetlikler etrafında pervane gibi dönerler. وَاَكْبَلَ بَعْضُهُمْ ala بَعْضٍ Onların bazısı bazısına yönelir. Ne yaparaktan? يَتَسَائَلُونَ يَسَلُوا بَعْضٌ بَعْضًا Bazısı bazısına sormak suretiyle birbirlerine dönerek bazı sorularda bulunurlar, sorarlar. Dönerekten sorarlar. Amma canu alehi ve ma Bulundukları durum ve ulaştıkları durumu birbirlerine sorarlar. Maşallah. Sen ne güzel bir duruma ulaştmışsın bu vaziyet. Ne nasıl elde ettin gibi vesaire. Ulaştıkları ve bulundukları durumları birbirlerine aktarırlar, naklederler, söylerler, sorarlar. Ne olarak ulaştıkları durum? Tevezzüzer, bir itirafen bir nimeti. Almış oldukları lezzet ve nimeti itiraf etme, nimeti dile getirme suretiyle böylece bunu dile getirirler. قَارُّ <gülüyor> derler, iman اِلَى اِلَّةِ الْاُسُورِ اِلَّةِ الْاُسُورِ Bu duruma ulaşmalarının sebebi olaraktan derler ki اِقْنَا قُنَّا Aslında muhakkak ki biz Kablo daha öncesinde de fil eline yani fil dünya dünyada kendi ailemiz içerisinde de aslında biz ne edik? Müşfikine, müşfik idik. Yani kafiinemin azabilla Allah'ın azabından da dünyada da korkuyoruz. İşte demek ki cennetlikleri cennete bulaştırıp o nimetlere sahip olmalarındaki sebep onların dünyadayken Allah'ın azabından korkmuş olmalarından dolayı biz dünyada da ailemizle çocuk çocuğunu doktururken Allah'ın azabından korkuyorduk, günah işlemiyordu yani. Allah اللّٰهَ bir بِالْمَغْفِرَتِ Allah bize ne yaptı? Mağfiret ve bağış ile nimette ve inamda, minnette bulunmuş oldu ve <gülüyor> azab ve bizi semum azabından korudu. Semum demek insanların <gülüyor> İnsanların gözeneklerine işleyinceye kadar yakıcı ateş. Gözeneklerine işleyinceye kadar girmiş olan o zehirleyici yakıcı ateşin azabından Rabbimiz bizi korudu. Çünkü dünyada da Rabbimizin azabından sıkınıyor korkuyorduk. Ve <gülüyor> kavle iman eden aynı şekilde iman suretiyle birbirlerine derler ki inna kunna min qablu ayyid dunya aslında biz daha önce dünyada iken ne doğu ne batı olan vahidine hep Allah'a Allah ibadet ediyorduk ona ibadet ediyorduk innahu o bir kesli istinafen in, çünkü inna burada şu da var Arapça gramer olarak innahu ile annabun inne ile annin okunduğu yerler farklıdır inne neydi demektir dediğimiz gibi ismini nas verir haberini ref eden edatlar inne enne ke enne lakinne leyte la alle ve illa ve la inne ve enne'nin geldiği yerler başlangıç cümlesi olursa inne gelir orta cümle olursa enne gelmiş olur burada başlangıç cümlesi olduğu için bir kesir istinafen başlangıç cümlesi oldu ve imkâne talîlel mâne ha, hüvel rahim o zaman mâna şu olur ki bütün bu bize bu nimetleri veren Allah, işte o nedir? El-berru, Allah muhsindir. Es-sad-i sözünde doğru olan, ihsan ve iyilikte bulunandır Allah. Aynı zamanda el rahimu merhametkardır. El-azîmu, rahmeti, rahmeti de elbette ki büyük olandır o Allah diye o ehli cennet ulaşmış oldukları nimetleri bu şekilde dile getirir, ifade ederler. İkinci yarısında biraz sonra işleriz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala rasulina muhammedin. Ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Tur suresinin ikinci kısmına geçiyoruz, 29. ayette. Şunu unutmayın, Kur'an-ı Kerim'deki duraklar ile ilgili, Kur'an-ı Kerim'in en sonunda bilgi var. Nerede durur, ne olur? Burada özellikle benim 28'i bitirip durmamdaki sebep şu. Kur'an-ı Kelime'de baktığımız zaman orada bir ayın işareti var. Ayın işaretinin anlamı şu. Bir konu bitiyor, başka bir konu başlıyor. Evet. Yani Ayın konunun bitişini ifade ediyor. Bir konunun anlatılan bir konunun bittiğini, ondan sonraki ise başka bir konuya geçtiğini ifade ediyor. Böylece biz de ikinci kısımda 29. dokuzuncu ayetten itibaren ikinci bir konuya geçmiş oluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fezektir. Zikret. Düşün. İbret al. Ders al. Dile getir. Düm ala tezkeril müşrikiyle ve la tercihan li kavlihim leke Ey Muhammed. Düşün. Hatırla. Veya ne yap? Müşriklere hatırlatmakta devam et. Müşriklere söylemekte devam et. Ve la tercihan li kavlihim leke Onların sana şöyle söylemelerinden dolayı aman ha gerisin geriye vazgeçme dönme. Ne demişlerdi? Kahinun Mecnun. Onların sana kâhin ve Mecnun demelerinden dolayı geriye dönme, anlatmaya ve aktarmaya, söylemeye devam et. Hatırla. Fema ente Bi nimet-i Sen Rabbinin nimeti sebebiyle Rabbinin nimeti sebebiyle bir kâhinin. Kâhin değilsin, de değilsin, Mecnun. Kâhinle de değilsin, da değilsin. Neden dolayı? Rabbinin sana vermiş olduğu nimetten dolayı. He haberim Buradaki kahit ifadesi manik haberidir. He e yani bir inamiye aleyke. Rabbinin sana inamında nimet olarak vermiş olduğu şeyden dolayı sen değilsin. Ne değilsin? bir kahin. <gülüyor> değilsin. Buradaki kahin ifadesi buradaki manın femadı, manın haberi olmuş oluyor. Aynı zamanda ve na mecnun, sen mecnun da değilsin, matufu ali, öncekine atfedilmiştir. Evet. Unutmayın, vav atıf ifadesidir. Vav ve fe atıf harfidir. Türkçede kullanıyoruz ya, ali ve veli. Evet. Yani oradaki evet. veli ne yapıyoruz? Ali'ye atfediyoruz. Bağlamış oluyoruz. Gramer kuları geleyim olaraktan. Em yani yoksa, buradaki em bel manasına. Bel de kuvvetli ifade. Yani Türkçedeki belki ama biz belki şüpheli istifadelerde kullanıyoruz. Arapçadaki ben, belki manasına olan ben kesinlik ifade etmiş oluyor. Ben belki ne hüve, onlar ey habibim sana şöyle diyorlar. Ne diyorlar? Şairun. He, sana şair diyorlar. Yani onların sana mecnun, kahin veya şair demelerinden dolayı geriye dönme anlatmana söylemene devam et diyerekten Rabbımız ifade ediyor. Ne terabbasu bihi raibel menon. Evet ne terabbasu bihi. Biz gözeteceğiz, bakacağız. Raibel menon zamanın felaketlerini, zamanın felaketlerini. فَوَادِسُ التَّهْرِ فَيُّهْنِكُ كَغَيْرِي مِنَشُشُعَرًا Şairlerden diğerleri gibi, diğerleri gibi, ha, bekleyin, bekleyeceğiz, siz de bekleyin. De ki, Tarabbası, siz de bekleyin. Biz bekleyeceğiz. Neyi? رَيْبَ الْمَنُونَ Zamanın <gülüyor> felaketlerini. Ne gibi? Diğer şairler gibi. Diğer şairler gibi, zamanın, dehrin, felaketlerini, hadiselerini, olaylarını, durumlarını, helaketlerini gözeteceğiz. Biz gözeteceğiz Bu halde قُلَّكِ حَب۪يبِمْ تَرَبَّسُ Siz de bekleyin bakalım helaki benim helakimi. Biz sizin yok oluşunuzu bekleyeceğiz. Hadi bakalım siz de bizimkini bekleyin bakalım. فَاِنِّي مَاقْقَقِبًا مَاقُمْ Sizinle beraber minel mutarabbisin. Gözetleyecek ve bekleyecek olanlardanım. Hadi bekleyin bakalım biz de bekliyoruz. Siz de göreceksiniz biz de göreceğiz. Em temmuruhum, ahlamuhum. Yoksa onlara em yoksa temmuruhum onlara emre mu ney? Ahlamuhum, fukuruhum. Yoksa akılları mı onlara bunu emrediyor? diyor? Bir ey yani kavli sana sahir, sihirbaz, kahin, şair, mecnun demelerini onların akılları mı kendilerine emrediyor? akıllarına dayanarak mı sana böyle söylüyorlar? E yani la tekmuruhum bi zalike. He. yani şu manada la tekmuruhum onlara emretmiyor bizalike. Çünkü akılları da senin peygamber olduğunu kabul ediyor. Demek ki onlar nefis keyiflerinden, heveslerinden dolayı sana kahin mecnun, şair, sihirbaz diyorlar. Hem yoksa ben, belki yani işin aslı şu demek manasına Hüm onlar var ya aslında ne biliyor musun? قَوْمْ <gül> تَعُونَ Azgın bir kavim. Sapıtmış bir inâdihim. inatlarından dolayı azmış ve azıtmış bir kavimdir. Hem yani yoksa ne diyorlar تَكَوْوَلَهُ اِخْتَلَكَ Kur'an. Yani haşa. Buradaki تَكَوْوَلَ Normalde kavim kökünden geliyor. Takavvule şeklinde Arapçada gelen tüm şeyler içerisinde uyduruk manası var, uydurma manası. Var. Hmm. Yani teşa mesela teşahar, teşahar gibi yani şiir uydurulu gibi. Hmm. Burada da takavvule söz uydurma, söz uydurma, sözleri uydurma kendi kafalarına göre. Yoksa onlar şöyle mi diyorlar? Ne olarak uyduruk olarak, uydurma söz olarak? İhtilakın Kur'an, haşa Kur'anı Muhammed mi uydurdu diyorlar? Hmm. Lem yah? bu. Oysa Muhammed onu uydurmadı. Ne diyordu da Rabbimiz? heva <gülüyor> <gülüyor> evet. Muhammed kendi heva ve hevesinden, arzusundan konuşmaz. O kendisine vahy edilen bir vahyi söyleyen. Onun için o Muhammedin Aleyhissalatu vesselam söyledikleri tamamen bir vahidir. Haşa bir uyduruk değildir. Bel belki aslında işin aslı var ya, kuvvetli ihtimalle onlar La yuminun kibir ve gururlarından <gülüyor> dolayı, gururlarından dolayı aslında onlar işin aslı o iman etmiyorlar. Bakma sen. <gülüyor> eğer diyorlarsa <gülüyor> haşa onu o uydurdu diyorlarsa, haşa eğer Muhammed uydurduysa, o zaman hadi Feriha tu birhadesin O sözün benzerini getirsinler. Buna benzer Kur'an'da çok şey ayet var. Ve iken sizler de Rabb'in memna resulüne alaptına fati surem memizdir ve duşeda iken kuntum sadikin Eğer kurumuz Muhammed'e indirmiş olduğumuz Kur'an hakkında bir şüpheniz varsa hadi evet. odur hadi onun bir benzerini getir hadi, hadi yo, yo yo yo tüm Kur'an kadar olmasın bir surenin benzerini hadi yo yo yo Bakara gibi uzun sure olmasın kısa bir surenin benzerini getirin hadi kısa bir, hadi, kısa bir sure derken Kerser gibi olsun Burlaşımız idi Peki getirilmemiş mi? Getirilmeye çalışılmış, çalışan da maskara olur. Efendimizden sonra Hüseyin Meyketsa. O dönemde onlar edip edeb edebiyatçı. Evet. Onun karısı da edebiyatçı. Hüseyin Meyketsa bunun evet. Peygamber. Hatta Peygamber bize geliyor diyor ki ya Muhammed, ben aslında ben de Peygamberim de diyor. İstersen gel doğuya batıya bölerim. Birisi senin olsun, biri evet. doğu senin olsun, batı benim olsun. Sen Doğanın peygamberi ol, ben batının peygamberi olayım, böyle bir taksimat yapıyor. O bir benzer getirmeye çalışıyor. Aslında tuzu ha? He, bir benzer, Kur'an'a benzer. Kur'an dedi ya, getir. Evet. Bunun üzerine Kevser suresine bir benzer getirmeye çalışıyor. Diyor ki, اِنَّ اَعْتَيْنَا ak اَكْ فَسَلِّ الْرَبِّكَ وَقْوَقْ inna شَانِيَ كَهُوَا ahmak. Deyince karısı gülüyor. Allah. Niye güldün diyor? <gülüyor> Sen kendi kendine ahmak yerine koydun diyor. Niye? Çünkü ayette ne diyordu? Rabbimiz Efendimiz'i savunarak inna اِنَّا فَيْنَا كَرْكَمْسَرْ Ey Habibim biz sana kevseri verdik. Bolluk, bereket, cennet, cennette ırmak. He. İnna ırmak. اِنَّا فَيْنَا كَرْكَمْسَلْا رَبِّكَ مَلْحَرْ Rabbin için namaz kıl kurban kes. اِنَّ شَانِيَكَهُ وَالْفَكَمْسَرْ Ey Habibim, o sana hakaret eden var ya, işte asıl soysuz o. Soysuz var ya, asıl soysuz o. O sana hakaret eden. اَاَاَاَ e, Muhammed'e kim ataret ediyor? Sen, o anne sen kendini ne yaptın? Yani ahmak. Evet, yerine koymuş oldun. <gülüyor> Ve karısı, karısı ahmak olduğunu bizzat ona tespit ediyor da ses çıkartmıyor. Çünkü aynen, çünkü Muhammed'e ataret eden o, o inne ki hüval ahmak, ey Habibim o sana kötü diyen var ya ahmak odur demek söylediğiyle kendi kendini ahmak yerine koymuş oldun. Kendisini var. Bir de Kahriyan Suresi'ne benzer yapmaya çalışıyor ki 1400 senedir maskara olmuş. Mesela Kahriyan Suresi'nde, onu da biz internette bulabilirsiniz, kıyametin dehşetini anlatıyor. O ise benzer yapmaya çalışıyor, fili tanınıyor. Elfiru melfiru ve ma etrake melfiru ve ma hurtumu kavirum ve sen bu Kıyametin o dehşetini ait anlatırken bu da Fih var ya fil, fil nedir, bilir misiniz? Fil, hordumu uzun cümle kısa olan şeye denilir. Böylece asırlarca Kur'an'ı benzer yapmaya çalışır iken hem kendini ahmak hem de maskara yerine koymuş oluyor. Burada da heee eğer o Kur'an'ın sana indirdiği konusunda şüpheleri varsa haşa onu sen uydurdun diyorlarsa hadi fel etubbi onlar da bir uydursun onlar da böyle bir şey uydursun, yapabiliyorlar. Sadece buyursun. Ee, Milli di, memli onun benzerini. İmkânı sadikin, fi kavuleyim. Eğer sözlerinde dürüst muavuşmuyse de, sen ne kadar dürüstlükleri varsa, hadi onun bir benzerini getirsinler. En yani yoksa, kulütimin gayrı şeyin, hiçbir şey değilken mi yaratıldılar? Yani hiçbir şey değiller mi? E yani halinin, yani Haşa onların bir yaratıcısı olmaksızın mı onlar yaratıldılar? En yoksa ömür halikin, yoksa onlar kendi kendilerini mi yarattılar? Yani hiçbir yaratıcı olmadan mı oluştular? Yoksa onlar kendi kendilerini mi yarattılar? Vela yok o halikin. Elbette ki halik olmaksızın mahlukun olması düşünülemez. Halik olmadan yani bir şeyi yapar olmadan, faim olmadan mefkul olmaz. Hiçbir şey kendi kendine tesadüfen rastgele, bilinsizce, şuursuzca, faalitsizce olması mümkün değil. Yani... Burayı boş bırakalım, trilyon sene sonra gelelim. Burayı da kapatalım, trilyon sene sonra gelelim. Ondan sonra bilgisayar açılsın, akıllı tahta açılsın ve... Bu sure, Tur suresi çıksın ve bu ayet burada çıksın, hazır hale gelsin, Biz de bir trilyon sene sonra gelelim, bu hazır olsun. Olur mu? Olmaz. Yani bu kendi kendine olmaz. Bunun yapılması, şunları oluşulması bir iğne ustasız olmuyor, bir köy muhtarsız olmuyor, bir vilayet valisiz, bir ilçe kaymakamsız olmaz iken bu koca alem nasıl yaratıcısız, var edicisiz olabilir, tesadüfen rastgele. Sandalyenin masanı, dediğim gibi akıllı tahtanın bütün malzemelerini buraya koyun. Pencereyi de açın, rüzgar da etsin. Çiğiniyor sene sonra gelin, bu maddeler bir araya gelerekten o şeyi oluşturmaz. Telefonun bütün maddelerini hazır bırakın buraya. Hazır bırakın buraya. Dediğim gibi kapıyı pencereye al, şimdi sirkülasyon olsun, rüzgar gelsin. Bir kentriliyor sonra, sene sonra gelin, bütün bu kendi kendine tesadüf Bu malzemeler bir araya gelsin, akıllı telefon oluştursun. Olur mu? Çok affedersiniz, çok affedersiniz. Eşek kat kat eşek olsa, sonra dönse insan olsa ve o eşeğe denilse ki bak eşek efendi bu telefon, bu varlık, bu şeyler kendi kendine oldu. Eğer bunu kabul edersen insan olacaksın, yoksa eşekliğe geri döneceksin denilse inanınız o eşek ne diyecek biliyor musun? böyle bir teklifi, böyle bir düşünceyi kabul edip insan olacağıma benim bu durumum ondan daha iyidir diyerekten böyle insanlıktan, böyle bir insan olmaktan istifade edecektir. Evet. Çünkü hiçbir şey yaratansız olmadan olması mümkün değildir. Heee... فَلَا بُتَّنَهُ بِالْخَالِقِينَ رُوَ اللّٰهِ Elbette ki her bir şeyin elvahid, bir ve tek olan Halik'i elbette ki hiç tereddütsüz gerekçildidir ki o da Allah'tır. Fil malā yuḥadū lāhu ve kumyununu ve kirasuili ve yani Ne için onlar Allah'ın bir bilmiyorlar? La yuḥadū lāhu ve kumyununu ve ve Allah'a bir bilip de ona iman edip Resulüne ve kitabına neden onlar iman etmiyorlar? Hiçbir şey kendi kendine tesadüfen olmuyor diken. En yani yoksa halatu sammāfi wa al-ār, vāna yaktiru ʿala qattīmā illa bir olan Allah'ın yaratması dışında onlar yoksa yerleri ve göklerini yarattılar. Allah yaratmaksızın kim yarattı? Onlar mı yarattı? Peşimelaya budu nehu? Madem yerleri ve gökleri yaratan Allah'tır, niçin ona ibadet etmiyorlar? Ben kuvvetli ihtimalle durum şudur ki la <gülüyor> yukunun onlar kesin inanmıyorlar biri Allah'a ve illa وَإِلَّا لَآمَنِ بِنَب۪ي۪ي۪ Eğer Allah'a inanmış olsalardı, muhakkak ve elbette ki onun nebisine, peygamberine de inanmış olacaklardı. Em, em, em, em, em diye Cenab-ı Hak onların akıllarına hitap ediyor. Bak, şık şıklardan hangisi? Şu mu, şu mu, şu mu, şu mu, şu mu? Ha gene devam ediyor. Em yoksa اِنْدَهُوْا Onların yanında var mı? حَزَائِرُ رَبِّكَ Rabbinin hazineleri mi onların yanında yoksa? Rabbinin hazineleri onların yanında mı var? Min ne gibi? Mine nübüvveti ver rızkı ve haydi hima Peygamberlik gibi, rızık verme gibi onun dışındaki şeyler Rabbinin hazineleri onların yanında, nezdinde midir? He feyehussu He feyehussu men şâbi mâşâ ha, Cenab-ı Hak ne yapar? Ancak dilediğini, dilediğini tahsis etsinler dilediklerine, dilediklerini vermiş olsunlar ve yus menşa u bi maşa dilediklerini dile, dilediklerine vermek suretiyle dilediklerini dilediklerine vermek suretiyle Rab'binin hazinesi olan peygamberlik ve rızı onların yanında mı ki iman etmiyorlar. He en yoksa tümir musaytun onlar yoksa el musmitun el cebbarun ve fi o satara ki seyyat seyyat taro şeklinde gelmiş oluyor, yoksa onlar zorba mıdırlar, zorba, zorba kimseler midirler bunlar? Yani o zorbalıklarından, kral gibi zorbalıklarından dolayı mı iman etmiyorlar? En yani yoksa lehüm süllemun, onların bir sürümü mi var? Süllem halk arasında da bunlar, sürük diyoruz ya, merdiven. En yani yoksa süllemun, onların bir sürümü mü var, merdiveni mi var? gökyüzüne çıkmak üzere onların bir merdivenleri mi var ki o merdivenle gökyüzüne çıksınlar da ne yapsınlar? orada kulak misafirliği yapsınlar, kulak hırsızlığı yapsınlar bir parantez açayım. İslam'dan önce efendimizden önce gelmeden önce kahinler cinler tarafından gökten melek, meleklerin konuşmalarını dinler cinler onu getirir kahinlere. verirler, yarım yamanak duyduklarını kahinler biraz ekleyerekten yarısı şöyle olacak. Beş sene sonra şöyle olacak bir sene sonra nereden biliyor? Altı sene. Ha gökyüzünde meleklerin arasındaki konuşmaları cinler duydu. Onları kahinlere getirdi. Yarım yamanak kahinlerde üç beş tane yarım yamanak bir şey ekleyerekler onları dile getirdi. Böylece onlar da acaba gökyüzüne çıkıp da meleklerin oradaki konuşmalarını dinliyorlar böyle bir bilgiye mi sahipler? E yani aleyhi kelam-ı melekât hatta mümkün mü münasebet edibi isimhem kendi he, in idda'u nizaliken düşündükleri üzere düşündükleri üzere peygamberle münakaşa edip ona karşılık verip münakaşa etmek suretiyle etmek suretiyle niye münakaşa edecekler çünkü gök gelen haberlere sahipler Sahipler, o sahip oldukları bilgiler ile, kırkırtı bilgiler ile Muhammed ile münakaşa etmek, çatışmak amacıyla bir bilgiye mi sahipler, o halde o dinlemiş oldukları dinlemiş oldukları, o di dinlediklerini, o dinleyenler onları dinleyenleri böylece ne yapsınlar? Hadi getirsinler. Dinledikleri şeyleri ortaya getirsinler. Ey yâri miktar isti aley. aleyh dinledikleri şeyin iddia edip söyledikleri şeyi hadi getirmiş olsun var. Taki peygamberle çekişmek üzere iddia etmiş oldukları şeyleri onları dinleyenleri ortaya getirsin koysunlar, söylesinler bakalım. Niteki Muhammed Aleyhisselatü da meleklerden geleni, Cebrail'den geleni dinlediğini yapıyordu? O da aktarıyor, söylüyor idi. Heee. O da Bir sultan mübin, bir hüccetin, beyinetin vadiyatın açık bir delil olarak, açık bir delil olarak dinleyen onları dinleyenleri, onları dinleyenleri, dinlemiş oldukları şeyler ile elde ettikleri bilgiler ile gökyüzüne çıkıp da bilgi mi elde ettiler? Hadi o zaman onu getirsinler, o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la mücadele edip münakaşa etsinler. Varsa böyle bir bilgileri, delilleri, hüccetleri, beyineleri. He bir hazze zamı burada ayet farklı bir noktaya geçiyor. Onlar daha önce de buna benzer geçtiği de ayet. Onların inancına göre, düşüncelerine göre melekler Allah'ın kızlarıdırlar. Bu düşüncelerine göre onun üzerine Allah onlara cevaben diyor ki: "Em yoksa lehul bena, kızlar onun ey yani nizamikum ve lekum Ha, kızlar Allah'ın da oğlanlar yoksa onların mı? Oğlanlar hani güç kuvvet var ya güçlü olanı kendilerine almış oluyorlar haşa güya zayıf olanı Allah'a vermiş oluyorlar yoksa onların düşüncesine göre böyle mi? tahal Allah amma ama bu. onları tahmin edip anlayamadıkları şeyler Allah münezzehdir, bevidir onların Allah'a ısnan ettikleri şeylerden hem yoksa habibim hem yoksa ey habibim söylüyorlar eşan sen onlara peygamberlik yapıyorsun bir ücret mi istiyorsun evet. onlardan para mı istiyorsun oysa bütün peygamberler ne diyordu in ecce ce illa Allah in ecce ce illa Allah bir, bizim ücretimiz Allah'a aittir he alama hıristiyan diyimine dini dini deliller getirmiş olduğun dini esaslar karşılığında sen onlardan bir ücret mi istiyorsun fer onlardan minaremin gürme zaliket yani onlardan istemiş olduğun o ücretten dolayı onlar bir borç altına giriyorlar. Borç altına giriyorlar. Böylece ağır geliyor o yük, borçları artıyor, vergi gibi yani. Evet. Ödeyemez hale geliyor, ondan dolayı mı senin dinini kabul etmiyorlar? Anlaşılıyor değil mi? Ondan dolayı mı Müslüman oluyorlar? Yani haşa ya Muhammed, sen bizde peygamberliğe karşı vergi istiyorsun, para istiyorsun, bizim de paramız yok, ondan dolayı sana İsa teslim olamıyoruz. Müslüman olamıyoruz. Mu diyorlar. bütün yolları cenab-ı önüne. Bu yani ne yani iman etmemenizin bahanesi ne yani? Hem yani yoksa binlahumul gayb geleceği mi biliyorlar? Yanlarında geleceğin bilgisi mi var? Birbiri, ve onu yazıyorlar. Geleceğin bilgilerine sahipler ve onu yazıyorlar, not ediyorlar. Geleceğin bilgileri yanlarında, kitaplarında, zotlarında. Böyle bir şey mi var? Zanibi hatta mümkün olmazatının devir basi ve umurul ahiret bizamiyim kendi düşüncelerine tahminlerine göre ahiret işleri öldükten sonra tekrar dirilme konusunda peygamber ile münakaşa etme imkanı elde etmek üzere geleceğin bilgisi yanlarında yazılı olarak mevcut olduğu için mi iman etmiyorlar? Ee, yoksa yürüydu ne kaiden onlar? Bir kere darin O dar-ı nedvede, nedve yurdunda sana hile yapıp da, hile yapmayı düşünüp de seni yok etmek mi istiyorlar? Değil mi? dar ise bir Efendimiz ona hile yapıyorlar, hile ile Efendimiz'i öldürme yoluna teşebbüs ediyorlar. Yoksa onların böyle bir niyetleri mi var? Böyle bir düşünce içerisinde mi? Fellezine keferu Muhakkak ki o kafirler hümmükiydün, muhakkak ki hileye düşecek olan onlardır. Yani el mahrubunu yenik düşüp helak olacak olan ancak onlardır. Oysa fa Allah ne yaptı? Seni onlardan korudu ama onları nerede helak etti? Bedirde. Onları Bedir'de helak etti, yetmiş küsür kişiyi. Ama Allah ne yaptı? Onların seni öldürmesinden seni korumuş oldu. Başka ayette de öyle diyor değil mi? Vallahi yâsım-ı keminen Ey Habibim Allah seni insanlardan, insanların tehditinden, öldürmesinden, teşebbüsünden korur, muhafaza eder. Bu ayet gelmeden önce Efendimizi birçok sahabe, 50 kadar sahabe koruyormuş. Bu ayet gelince artık gidebilirsiniz diyor. Vallahi yâsım-ı keminen Allah, ey Habibim seni elbette ki onlardan, onları kötülüklerinden korur ifadesiyle. En yoksa lehum ilahun, gayrullah, Allah Allah. Allah'ın dışında onların başka ilahları mı var acaba? Evet. <gülüyor> O yani ona mı güveniyorlar? Yani bizim Allah'ın haşa dışında ilahımız var, o bize yardım eder. Öyle bir düşüncelerim o var. Oysa Subhanallah anmayişü Diğer ilahlar Allah'a eş koşu, koşmaktan Allah nedir? Müneser ve delidir. Ve istifah mı em? Hep em em em em soru edatıyla gelmiş ona bu şekilde va diye bütün bu mevzilerde niçindir? Littabihi ve tevbihi. Kınama. Ve ayıplamak için. Kabahat ve suç olaraktan. Yani aslında bu yaptığınız hep suçtur. Onları Cenab-ı ayıplamak ve amacıyla em em em em ifadesiyle soru edatıyla bunu zikrediyor. Evet. Ve in yere kisfen He. Ve in yere kisfen Badem yine semayı Yoksa gökten Gökten bir kütle Kisfen bazen bir parça Minesseman gökten bir parça Gördüler ne olarak sahipten aleyhim Üzerlerine bir parça düşüyor Gökten üzerlerine bir parça düşüyor mu gördüler Kemal he, nitekim karu dediler Bunu geçmiş ümmetler de söylemişti Fensil aleyna hicarete minnesseman Eğer sen peygamberi selatü gökten bize taş yağdır Hani belasını arıyorlar ya <gülüyor> Fensil aleyna hicarete minnesseman İşte burada ha, Eğer gökten bize bir taş yağdır Bir parça düşür yani onları azaplandırmak, cezalandırmak üzere. Evet. Onlar diyorlar o gelen bela, gökten gelen sahabun mevcum, müterakibun. Yani üst üste konulmuş bir buluttur. Yani eğer onların üzerine gökten bir taş gelmiş olsa, felak etmek üzere. Gökten bir taş başlarına yağmış olsa onlar ne derler? He, efendim bu bela değil bu bela bize gel diyor. Evet. Ne peki sahaza saha bul mercum üst üste binmiş bulut bulutlar geliyor. Yani o başlarına gelecek belayı bile atsamut kavmi diğerlerine gelen belayı bile o belayı bile görmüyor. Onu ne yapıyorlar? İşte üst üste binmiş bulutlar geliyor diye onu bile onun bile farkında değiller. Nurva Buna rağmen gökten başlarına taş bile yansa, onu ne yaparlar? Kılıf giydirirler. Bu üst üste binmiş bulutlardır der. Yine de hmm. iman etmezler. Hmm. Yine de iman etmezler. Bu derece bir inat içerisinde. Hmm. He, ey Habibi madem onların hali bu. Bırak ya. Bırak ya. Federm, bırak onları terk et. Cehenneme kadar affedersin yolu var. Hmm. He, onları terk et. Bırak. Hatta ta ki ne zamana kadar? yulâf bu yavullâhu Öyle bir gün ki fîhîs akun yavutûne Ölecekleri, çarpılacakları güne kadar çarpılacakları güne kadar onları bırak kendi hallerine onları terk et. Şimdi buradan bir de şunu da yine ifade edeyim. Sahab-ı derken hani gökten o bela geliyor, musibet geliyor. Fakat onlar diyor ki üst binmiş bulutlardır. Evet. Bulutlar neyin habercisidir? Yağmurun yağmur habercisi. Onun için onlar diyor ki Nur abi aa, bu bize yağmur bulut getiriyor, su getiriyor. Evet. Ha, onun için ona bile kılıf bulurlar. Üst üste binmiş bulutlardır. Bu bela bulutu değildir. Onunla biz sulanacağız deyip daimünün ima, iman etmezler. Evet. İşte bu kadar onların kusurları varken onları bırakır orasına. Ne zamana kadar hatta yubakul yammalullezî yus'akun yamûtûne çarpılıp da çarpılıp da ölüm ölüm gününe kadar ölecekleri güne kadar kavuşacakları o güne kadar onları bırak terk et kendi hallerine bırak. Gel o gün öyle bir gün ki la yuğnî hiçbir fayda vermez. Bu nedir? Bedelun min yelmum. Yukarıdaki yelmumdan bedeldir. O gün öyle bir dünkü Anhum kingdom <gülüyor> şeyha, onların yaptıkları hile ve belevaraların da, hiçbirisi onlara bir fayda vermez. Ve lahun yusarun onlara yardım da edilmez. Yardıma da ulaşmazlar. Yani ta ki yumnaun minel azarici ahireti. Ahiretteki görecekleri bu asaptan Mani olunması için engellenmesi için de kendilerine herhangi bir yardım ulaştırılmaz ve inneliğine zina Muhakkak ki o zalimler için bir küfür küfürleri sebebiyle o zalimler için vardır. Ney vardır? Azaben bir azap vardır. Du ne Daha bunun dışında da o bunun dışında dediğine evfet dünya kabul etmedi. Ölmeden önce. Dünyada görmüş oldukları ne gibi? Bedir'de başlarına gelen bela gibi, öldürmeleri gibi. Onun dışında hayriyeten bir de ahiret belası, cezası var, azabı var. فَحُزْكِبُ بِالْجُعِي بَالْقَحْدِ Allah ne yapmıştı? Açlık ve kıtlık ile onları dünyada cezalandırmıştı. Ne kadar? سَبْحَسِن۪ينَ 7 sene Allah onlara kıtlık verdi. Ve bir katli ve öldürme cezası. Nerede? Diğer Bedir? Ve gününde öldüler. Yedi sene kıtlık ve açlık çektiler. Dünyada çektikleri bu azabın dışında ahirette de onlar ne yapacaklar? Onun dışında da cehennem azabını da çekmiş olacaklar. <gülüyor> velakin bütün bunlara rağmen, velakin ne Onların çoğu hala la yalimune bunu bilmez farkına varmazlar. Neden? Nler azab ve Azabın onlara ineceğinden hala habersiz, bilgisizler. O halde ey habili sen bu kadar, bu kadar, bu kadar gayret ve neticesinde bir onları terk et, tezer, kendi haline bırak bir de aspir, sabret. Bir hükmü rabbike, Rabbinin hükmüne sabret. Bir imhal onlara vermiş olduğu süre sebebiyle. Şunu unutmayın, Allah imhal eder ama ihmal etmez. Allah ihmal eder, süre tanır ama ihmal etmez. Göz ardı etmez. Hem Rabbinin onlara vermiş olduğu süre hükmüne karşı sabret. Onlara bir süre verdi. Velayeti kusadıkçe daha da bu Sıkışma, daralma. Velayeti kusadıkçe göğsünde daralmasın. Hani alemle şahretin sırtrek ve vadan an gelirizrek ayetinde de olduğu gibi göğsün daralmasın sıkılmasın daralığa girmesin fe inneke bi ayunina muhakkisen bizim gözetimimiz altındasın gözümüzün önünde gözetimimiz var bir merha minna nerake ve nahfezuke yani biz seni gözetliyoruz sen bizim tarafımızdan gelecek olan, görülecek olan bir yerdesin. Tarafımızdan görülecek bir yerdesin. Bizim gözetimimiz altındasın. Madem öyle, o halde ne yap? Tesbih. Rabbini tesbih et. Mümtabis bağlantılı olarak neyle bir hamdiran dike? Rabbini ham ile tesbih et. Hamda bağlı olaraktan tesbih et, tenziye et. Yani kuldeki ne de Subhanallah. Allah mümtabis. O bir hamdiri. Allah'ı tesbih ederim, münezzehtir, tensihtir, ona hamd ederim. Ne zamana kadar? Hine tekulu min menamike, uykundan kalkıncaya kadar. Evveya min meclisike veya yerinden. Uykundan veya yerinden kalkıncaya kadar Rabbını hamd ile tesbih et. Evet. Ve min elleyli. Min burada tebiziyyedir yani min iki anlama geliyor beyaniye, açıklama, tebeziye bir kısım, bir parça gecenin bir kısmında fe Rabbini tesbih et hakikaten eyden gerçekten, gerçek olaraktan aynı şekilde Rabbini tesbih et ve ne zaman daha tesbih et ve idbâren nücum idbâr, dubur manasına arka manasına geliyor ters dönme, gitme yani yıldızlar battıktan sonra Yıldızların batışından sonra yani yıldızların batışından sonra ve gecenin bir kısmında Rabbini tesbih et. Bu iki vakitte yani mastarun, yani idbar mastardır. Yani akabe Ak akabinde ondan sonra, batışından sonra yıldızların seddihu eyden eyden aynı şekilde manasına geliyor. Aynı şekilde Rabbini tesbih et. Evveyah da fil İki işyanın başlangıcında da Rabbine namaz kıl. İşya normalde yatsı manasına. İşya en ise, fi ise akşam ve yatsı. Akşam ve yatsı da aynı şekilde akşam ve yatsı namazında namazını başlangıcında namazını eda et. Ve fithani erfec. İkincisinde ise sabahın sünnetini kıl. Ve gire es-surkho. Sabahın, sabahın sünneti olaraktan ifade edilmiş olmaktadır. Ha, aynı aynıyeten bir daha şeyi de söylüyor. Yani sabahın sünneti, fecir sabahın sünneti, subuh ise sabahın farzı olarak da ifade ediliyor. Böylece Efendimiz'e mesela gece namazı ve dehek cebbihi nafile derlek vaciptir. Biz de Efendimiz'e iddiaen sünnet olarak kılmış oluyoruz. Sadakallahu razim. Allah en doğruyu söylemiştir. Allah'ımıza subhaneke la ilmele la illa me'allemtena inneke entel aleyhi minnakib ve ahir davam elhamdülillahi ve bilalemin el-Fatiha.